Sə-mi spuni, n-ai c-o când s-a vii Sə-mi be yanı hazırlayan ve sunan Muamlar Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Mamerket Encoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve Tuna'nın beri yanı şu anda başladı. Vallahi geçtiğimiz günlerde gerek e, Sevgili dostum Ercüment Kürçay gerekse e, Sevgili Hakan Ünsemen Akordeon gününü kutladılar. 7 Mayıs e, 2009'dan bu yana kutlanıyor. E, ve tabi patentin alındığı Akordiyon, Avusturya'da ilk kez prototipinin, patentinin alındığı 7 Mayıs 1829'dan geliyor bu tarih. Ben de bir akordiyoncu olarak, utandım doğrusu böyle bir şey yapmazsam ayıp olur dedim. Ben de bir akordiyon, akordiyonun kutsandığı bir program yapayım istedim. Dünyanın çeşitli bölgelerinden akordiyoncular, akordiyon grupları dinleteceğim sizlere. Tabii Balkan coğrafyasıyla fazla muhatabı olmayacağız. Ee, dünyanın her tarafından akordiyon <gülüyor> dinlenebildiği için ben de o, o çerçevede e, Asya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan akordiyoncular e, dinleteceğim sizlere <gülüyor> Tam e, merkezden Avrupa'nın ortalarından İsviçre'den. Şarkılar dinlemeye başlıyoruz, daha doğrusu dans sözgüleri dinlemeye başlıyoruz. Şimdi akordiyon 1830'larda yapıldığında tabi e, hiç bugünkü gibi bir alet değildi, daha ilk e, ilkeldi. Bugün diatonik akordiyon olarak bildiğimiz akordiyonların e, ilk halleriydi bunlar. 1850'lerden sonra da e, büyük bir hızla dünyanın her tarafına yayıldı ve farklı farklı akordiyon tipleri büyüklü küçüklüğü işte düğmeli e, klavyeli piyano akordiyonlar e, düğmeli akordiyonlar diatonik akordiyonlar e, küçük el mızıkaları çerkezlerin pişine dedikleri e, çok fazla tipte akordiyon ortaya çıktı. Hem ülkelerin geleneksel müzik alışkanlıklarına göre belirlendi bunlar. Hem de işte e, taşıma kolaylığı, şu bu e, birçok açı birçok e, bakış değerlendirilip her ülke, her kültür kendi akordiyonunu e, keşfetmeye koyuldu. Ve bunlar e, Almanya'da Hohner fabrikasında ağırlıklı olarak e, yapıldılar dünyanın dört tarafına e, gemiler e, trenler işte e, ne taşıyorsa artık dünyanın dört tarafına bu farklı farklı akordiyonları e, taşıdılar. E, belki daha önce konuşmuşuzdur. E, bu konuda bir fantazim vardır. İşte e, Horner fabrikasından çıkan kargolar karışıyor. Kolombiya akordiyonu Kolombiya akordiyonları gidiyor şeye e, Kafkasya'ya Pişine kullanacakları yerde Kolombiya akordiyonları çıkıyor Artık tabi bu <gülüyor> Volkswagen'in ortaya çıkardığı Skandal kadar büyük bir skandal değil ama Bu akordiyonlar da geri gidiyor Yenileriyle değiştiriliyor falan filan Bu da bir küçük fantezi olsun benden e, İsviçre'de 27 Ekim 2002'de Yapılan bir konserden Eee bir şarkı çaldım. Dans ezgisi çaldım size. işte orada yerel olarak kullanılan Örgeni diye bir çalgı var. Akordiyon ailesinden tabii. Ve Örgeniler genellikle üç kişi, dört kişi bir arada Örgeni grupları biçiminde müzik yapıyorlar. Bu konser İsviçre'nin geleneksel müziğine adanmış. Hem vokal geleneğe Hem de e, çalgısal geleneği ki bu daha çok Örgeniler tarafından sözlendiriliyor. Bir de tabi e, boruları var onların bilirsiniz. Alplerde e, sık sık karşımıza çıkan. E, bu farklı gelenekleri bir araya getiren ikisidilik bir albüm. E, size Örgeniler tarafından çalınmış bir dans izgisiyle başla, e, merhaba dedim. Şimdi aynı grup iki şarkı daha seslendirecek İsviçre agonu, akordeonu. Örgen'i iyi dinliyoruz şimdi. Evet İsviçre'den Örgeni olarak adlandırdığımız akordeonlarla çalınmış dans ezgileri dinlettim size. Bugün e, akordeon gününü kutluyoruz. Dünya Akordeon gününü kutluyoruz ve dünyanın her tarafından e, kafama göre akordeoncular seçtim size. E, ikinci durağımız Tataristan. Çağdaş bir e, akordeoncu. Bu akordiyon da küçük el kadar bir akordiyon, düğmeli bir akordiyon. Tatarların kendi ihtiyaçlarına göre e, tasarlayıp e, yaptırdıkları bir e, birkaç akordiyon tipi var. Onlardan biri e, muhtemelen Garmaşka diyorlar buna. E, İlnur Ganiyev akordiyoncumuzun ismi. Çağdaş bir akordiyoncu dediğim gibi bazı parçalarda bu albümde Elektronik destek kullanmış ama ben onları seçmedim sizin için. E, i̇ki şarkı dinliyoruz. Önce Ağır Bir Hava, arkasından da e, Tataristan'a özgü 3-4'lük e, Varsler'den biri. İlnur Ganiyev'i dinletiyorum sizlere. Şarkılar pek kısaymış. Bir şarkı daha dinletemeden e, dinletmeden geçmeyeyim. E, bir ezgi daha dinliyoruz. İlnur Ganiyev'den ve Tataristan'dan. Müzik <gülüyor> No, no, no, no. <laughs> ¶¶ Tataristan'dan İlnur Ganiyev'i dinledik. Ee, tahmin edersiniz benim programımda öyle çok hani bilinen eee akordeoncuları çok e, dinletmiyorum. Zaten gerek gerektiği zaman yeri geldiğinde onları almak için falan. E, bir de modern müzik mümkün olduğu kadar dinletmemeye gayret ediyorum. Fakat eee Martin Lubenov dediğimiz zaman Ondan kaçmak mümkün değil, çok büyük ustalardan biri, Bulgaristan'dan tabi ki e ama e, Avusturya'da yaşıyor benim bildiğim kadarıyla. E, Just a Prasta Band diye bir e, e, ekipleri var bununla, üç müzisyenden oluşuyor. Martin Lubanov akordeon çalıyor, Angel De Virov gitar çalıyor ve Mikhail Ivanov da e, bas çalıyor. E, albümleri de var ancak ben size bir canlı kayıt dinleteceğim. Ee, sanıyorum 4-5 sene önce yapılmış bir konserdi bu tarihini tam hatırlamıyorum ee, oradan bir şarkı seçtim bakalım zamanına göre belki bir şarkı daha dinletirim. Thank mm -hmm. you.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 Thank <laughs> you. जी mm -hmm. Just a Brass the Band ve Martin Lubanov'u dinledik. Ee, bu program bir ayağıyla eskiye dokunuyorsa diğer ayağıyla da e, moderni kucaklamış oldu böylece. Ee, normalde çok fazla girmediğim bir alan fakat öyle veya böyle Martin Lubanov tabii ki e, Bulgar çağdaş Bulgar müziği e, kökünü her zaman net bir şekilde bize duyuruyor. Şimdi e, 20. yüzyıl ortalarında 1940'larda yapılmış e, kayıta dinleteceğim sizlere. Sırp akordiyoncu Milan Gorçev e, Pançevak e, döneminin efsanevi akordiyoncusu e, çalıp akordiyon çalıp şarkı söylüyor. Tabii ki e, o dönemde e, mikromilyaççılık diye bir şey pek söz konusu olmadığı için repertuarında Bosna'dan, Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan şarkılar yer alıyor. O coğrafyanın her tarafından şarkılar söylüyor. Şimdi iki alt şarkısı dinleyeceğiz. Milan, Gorçev, Pançevak'tan. seva či mi buzu večej iznema Grčí se kod pečке facevá zgryčílo si pote vecero ti muze zabe a de vecero ti o maveli pri tobo pa deli ai Thank you. for those of me Milo Amor I'm going to sing a song, and I'm going to sing Gradiçe <speaking in> se <Spanish> <speaking in Spanish> and Evet, Sırp akordiyoncu ve şarkıcı Milan Gorçev e, Pançavak'ı dinlettim sizlere. Şimdi elimde e, iki tane derleme var. Programın bundan sonraki bölümünü e, o derlemeden e, seçtim. Derlemelerden seçtim daha, daha doğrusu. Birincisi Global Akordiyonu diye bir e, derleme albüm. E, 20. yüzyıl içinde, genellikle 20. yüzyıl Ortalarından, 30'lardan, 40'lardan, çeşitli ülkelerden akordeon kayıtları yer almış. Bunların bir kısmının ismi biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Ee, bu derlemeden 3 şarkı seçtim size. İlki Rusya'dan. Evet. Golublako'nun eee derlemesinden bir Rus Rusya'dan akordyancı dinlettim sizlere. Rusya'dan dedim ama Ee, bu ezgiler tamamen Yahudi ezgileri. Rusya'daki ve çevresindeki ülkelerde yaşayan Yahudilerin geleneksel müzikleriyle bağlantılı. Klezmer ezgileriydi bunlar. Birbirine bağlı bir sivit gibi yapmış. Şimdi bu albümden bir şarkı daha seçtim. Ee, Brezilya'dayız bu defa. Evet Kuzeydoğu Brezilya'dan e, bir poho ezgisi dinledik. E, eski bir kayıt Global Accordion adlı derlemeden dinlettim size. Şimdi başka bir derleme var elimde. Accordions of the World e, albümün ismi. E, önce Tacikistan'dan Hemun Damirov adında bir, e, yani çok da bilinmeyen bir akordiyoncunun, daha doğrusu karmoncunun kaydını dinleteceğim sizlere. Önce onu bir dinleyelim. Tacikistan'dayız. Semyon Damirov'dan dinledik. E, galiba Hümayun, bu, e, Fars kültüründe Hümayun diye geçen e, isim olmalı. E, Tacikistan'dan bir e, garmoncuydu. Azeri Müzeli'ne benzetmiş olanlar çıkabilir. Doğrudur. Genel olarak e, büyük benzerlik gösteriyor doğrusu. Son örneğimiz e, Meksika'dan Akordion'un 19. yüzyılın sonlarına doğru Meksika'ya Almanlar tarafından getirildiğini biliyoruz. Ee, yoğun bir göç oldu çünkü e, Meksika'ya, Almanya'dan. E, işte kendine özgü e, akoridyon geleneği olan Meksika'da e, Nargiso Martinez adında bir e, akoridyoncunun yine eski bir kaydını dinleterek bitiriyorum bu, e, bu programımızı. Müzik <gülüyor> Sevgili dostlar bugün dünyanın çeşitli bölgelerinden, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan e, akorisyon kayıtları dinlettim. E, her yıl 7 Mayıs'ta kutlanan Dünya Akorisyonu gününe e, atfen. Evet programı bitirirken küçük bir duyuru. Yarın gece yani 10 Mayıs gecesi Karga Art'ta Kadıköy'de. E, vakti zamanında bu programımda kullandığım, daha doğrusu müziğini dinlettiğim bir grup, Tire-i Parale grubu sahne alacak. Saat 9'da. Ee, Römen müziğinin Türk müziğine yakın e, tarzda icrasını e, gerçekleştiriyor bu grup. E, kendine özgü bir grup. E, bir çeşit yani e, Romanya'daki Doğu olarak adlandırabiliriz bu grubun yaptığı işi. E, merak edenler varsa e, Saat 9'da karga artta olabilirler. Becerebilirsem ben de bir röportaj yapıp haftaya yayınlamayı düşünüyorum. Ee, Kobza, bir çeşit ud e, ve çeşitli flütler kullanıyorlar temel olarak. Ve makamsal müzik çal çalıyorlar. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana ulaşabilirsiniz 15 dakika içinde her türlü sosyal medya mecrasında varım. Ve hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Selahattin'e de çok teşekkürler. Samış orası <gülüyor> N-a-s-a-n-spun, <speaking> n-ai-co, c-n-sa-vii N-a-s-a-m-a-n-șo-ră, mărgein N-a-s-a-n-spun, n-ai-co, c-n-sa-vii